Yücelecek imanlakum ve yücelecek günubakum. Ve kim ete Allah ve Rasulüne, faz faz fazdan alçım. بعد, faslal hadit, kelamullah ve khair al hadi, hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Ve al umur bidah. değerli kardeşlerim bu hafta Geçen haftanın devamı, e, malum amellerin faziletlerini görüyoruz. Geçen hafta ahlaka dair faziletli olan şeylerden bahsetmiştik. Yani e, ahlaklı olmanın, güzel ahlaklı olmanın veyahut da ahlakı konularda e, faziletler neydi? Onlardan bahsediyorduk. Bu hafta ona devam ediyoruz. Bu hafta onu bitireceğiz inşallah. Evet, ahlakın faziletleri bu haftaki 2. Iki, bölüm. Affetmenin, bağışlamanın, yüz çevirmenin, yani görmemezlikten gelmenin fazileti. Yeri geldiği zaman böyle olmak gerekiyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle Nur Suresinde وَالْيَافُوا وَالْيَسْبَهُوا اَلَا تُحُبُّنَا اَيَا فِرَ اللّٰهِ لَكُمْ ve yüz çevirin. Yani görmemezlikten gelin. Allah sizi bağışlamasını istemez misiniz? E lâ tuhibbûne, e lâ yuhibbu e lâ tuhibbûne, eferamullah leküm. Şimdi bu ayet kelimenin başı şöyle. Ve lâ ya'tini ulul fazl ve sah. Fazilet sahibi kimseler. Kast edilen Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebubekir e, radıyallahu anh o kadar çok yerde işaret edilmiş ki o kadar çok yerde işaret ediliyor ki hem Abu Bekir'in şahsına hem de ailesine işaret edilen yerler var. Mesela zaten kendisinin kastedildiği yer hem burası hem de Tövbe suresindeki. La inna Allaha ma'ana Üzülme Allah bizimle beraberdir diye aleyhissalatü vesselamın Allah'ın kelamını naklettiği kimse Ebu Bekir. Ayetin öncesinde onun o onu diyor yani Rasulü'nün iki kişinin ikincisi olarak. Burada iki kişiden kasıt biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biri de Ebu Bakir. Ebu Bekir'in fazileti sayıramayacak kadar fazla. Hiçbir şekilde cahiliyede bu gayrimleşti amelleri yapmamış. Hiçbir putap oyunu Hiçbir şekilde içki içmiyor. Hiçbir şekilde ağzına bir şey koymuyor. Haramdan. Sübhanallah. Aleyhissalatü, Aleyhissalatü vesselamın onun gibi, kendisi gibi e, bir başka arkadaş olmayan bir kimse. Aleyhissalatü vesselam o kadar övüyor ki bir halil, bir dost edinecek olsaydım diyor Ebu Bekir'i edinirdim. Bu kadar kıymetli. Sıddık diye vasıflanan bir sahabi. Radıyallahu anh. Allah Azze Celle burada ondan bahsediyor. Sebep ne? Sebep Ayşe Validemiz radıyallahu anha hakkında insanlar konuşuyorlar. Onlardan biri de Mistah. Mistah isimli Abu Bekir radıyallahu anha teyzesinin oğlu. Hem de bu sahabi Mekke'den Medine'ye hicret edenler muhacir Bedir'e katılanlardan Bedir sahabelerinden Subhanallah Bedir'e katılanların önemini vurgulamıştım daha önce Ayşe validemiz hakkında konuşanlar, Ayşe validemiz radıyallahu anh hakkında bazı sahabeler konuşuyorlar İffeti hakkında Ama Allah Azze ve Celle Onu ayetle temize çıkartıyor Nur suresinde anlatıyor iki sayfa e kadar Mistah bu mistah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin oluyor ya e, Ayşe validemiz, kızı Ayşe validemiz hakkında konuşunca yani dedikoduya karışınca iftira dedikodusuna karışınca ona diyor bir daha e, hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim diye yemin ediyor Ebu Bekir radıyallahu anh. O mistah adındaki adama miskin yani yoksul bir kimse muhacir ondan sonra Bedir'e de katılmış akrabası üstelik Hayır, ona vermeyeceğim yani. Neden? Kızı hakkında konuştuğu için, kızı hakkında dedikoduya karıştığı için. Ha, haklı olarak, her insanın fıtratında bu var. Kendisi hakkında bir şey söylediği zaman, biz yani haddi aşarız da. Allah bizi, bizi kendi nefsimize bırakmasın. Öyle bir şey olduğu zaman, biz haddimizi aşarız da. Kendimiz hakkında veya ailemiz hakkında böyle bir şey olduğu zaman, bırak e, infak etmeyi, yardım etmeyi. Adamı yani, elimizden, söylemeyeceğim, elimizden geleni arkamıza koymak. Allah bizi bize bırakmasın, nefsimizi nefsimize e, terk etmesin. Onun için, Ya hay, ya kayyum bir rahmetike, es-zaqithu, es-lihli şe'ni kullahu velâ tekilli ilâ nefsi tar fata Ey hay ve kayyum diri ve ayakta olan Allah'ım, senden imdat diliyorum. وَلَا تَكْلِن۪ي لَا نَفْسِي تَرْفَ تَعِينُ Göz açıp kapayıncaya kadar beni kendi nefsime bırakma. وَلَا تَرْفَ تَعِينُ Onun için Allah Azze ve Celle nefislerimize bırakmasın. Bizim nefsimizi ıslah etmeyi bize etsin. İşte o sah sahabi hakkında <gülüyor> Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا يَعْتَ لِعُلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَهِ eyyü'tü ünül kurba vel mesakine vel muhacirine fi sebilillah fazilet sahibi kimseler bakın burada bir de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın faziletine vurgu yapılıyor kadar da elli bir sahabi Nebi aleyhissalatü vesselamın biseti yani peygamberliği daha ortaya çıkmadan Ebu Bekir radıyallahu anh tacir bir kimse o da Şam tarafına başka yerlere ticarete gir gidiyor. Bir tane şeyle karşılaşıyor. Rahiplerden biriyle. Onunla konuşunca diyor ki o rahip, onun ehli kitap olmasa hesabıyla hani bilgisi var ya Tevrat'tan, İncil'den bilgisi var ya diyor ki rahip, sizin işte anlatıyor o durumu, kavminin durumunu, Kureyş'in durumunu anlatınca sizin kavminin içerisinden bir peygamber çıkacak. Ve sen de diyor, Subhanallah, sen de ona halife olacaksın. Kavmin, e, o peygamberi memleketinden çıkartacak, sonra, işte çıkarttıktan sonra, e, belirli bir konuma gelecek, sonra vefat edecek, sen de ona diyor, halife olacaksın. Sen de ona halife olacaksın. Diyor. Ta o zaman söyleniyor. Ta o zaman işaret ediliyor. Ki bunu Ebu Bekir radıyallahu an Ta ki hali sedefli, jonabına kadar fark edilmiyor. Allahu Ekber. Abu Bakr'in fazilet ne var? Ve la yâtıl ulü fadl min kum ve sah. Fazilet ahlı kimse ancak ilk önce manşaret ve sahat genişlik olan. Herkes için geçerli artık. Genişlik sahibi olan kimseler yemin etmesinler. Ne için? Ey yütülü Gurba ve Mesakin ve Muhajirine, akrabalara miskinlere ve muhacirlere hicret eden kimselere mal vermeme hususunda yemin etmesinler. Ve <gülüyor> ve yüz çevirsinler. Yani onları bağışlasınlar yaptıkları hatadan dolayı. Mistah kastediliyor işte burada da. O, o ve onun gibi hata edenleri bağışlasınlar. Ve ya'fuvun ve yasfuhun. E İstemez misiniz? Ey yaptık Allahu aleykum Allah'ın sizi bağışlamasını. Şimdi buradaki fazilet, bağışlamanın, yüz çevirmenin neticesinde Allah'ın rahmeti, Allah'ın bağışlaması, Allah'ın günahları örtmesi. İşte fazilet bu. Allah çok bağışlayan, çok affedendir diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalâtu bu ayeti tilavet edince, Ebu Bekir radıyallahu anh, bir daha diyor, bu verdiğim yardımı kesmeyeceğim diye yemin ediyor. Hemen ona yalıyor. Bak Allah'ın emrine muti olmaya bak. Allah Azze ve neden bu hususta bir emir gelmiş. Hemen o e, fıtri, nefsî şeylerini bırakıyor. Kıza hakkında konuşmasına rağmen, iftiraya karışmasına, dedikoduya karışmasına rağmen hemen terk ediyor ve o Allah'ın emrini yerine getiriyor. Yardıma devam ediyor. Ve kesmeyeceğim diye de yemin etti. Subhanallah. Aynen. İşte bu Ebu Veker radiyallahu anh. Evet, söyle, söyle. Ve bugünkü geçmişte olduğu gibi bazı kendini bilmez. Buyur. Neye iman ettiğini bilmeyen insanlar onun hakkında konuşabiliyorlar. Ebu Bekir radıyallahu an hakkında konuşabiliyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan sonra en değerli insan Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, güneşin peygamberlerden sonra üzerine doğduğu en hayırlı insan Ebu Bekir. İşte bu Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah Azze ve Cenn onun gibi sıddıklardan olmayı nasip etsin. Onu örnek almayı nasip etsin bizlere. Araf suresinde Allah Azze ve Cenni, ''Khuzul affa ve'mur bil urfu ve cahilin'' affı tut yani bağışlama yolunu tut iyiliği emre ve cahillerden yüz çevirin burada da aynı şekilde affetmenin, yüz çevirmenin faziletine faziletine dikkat çekiliyor ve innes saate la fasfahis safal camil muhakkak kıyamet gelecektir sen onlardan yüz çevir güzel bir şekilde yüz çevir burada da aynı şekilde e, affetmenin, yüz çevirmenin faziletine işaret ediyor. Bir başka ayet, Teğabun suresinde. Ve in tahu wa tasbahu ve taqfiru fiin rahim. Eğer affederseniz, bağışlar yüz çevirirseniz, Allah mahkuka kafir durar. Bu nerede geliyor? Bu Teğabun suresinde. Ayetlerimin başı şöyle. Çok enteresan. Allah Azze ve Celle in namin ezvacikum ve evladikum. Ya yönünden ameno. İnne min ezvacikum ve evladikum adu vellekum Sizin çocuğu, eşlerinizden de çocuklarınızdan size düşman olanlar vardı bugün. Sizin eşlerinizden, ailenizden çocuklarınızdan size düşmanlar vardı. Evet, yok mu bugün gerçekten de çocuk belli bir dönemde mutlaka düşmanlık. Var. Eşler bazen düşmanlık yapabiliyor. Herkese ee, yani insan birbirine düşmanlık yapıyor, kocalar da eş, e, kendi eşlerine karşı düşmanlık yapabiliyorlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken, sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler var. Ne demek bu? Diyor ki müfessirler, yani size Allah yolundan, hicretten, cihattan, Ondan sonra Allah'a itaat hususunda mesela cemaate çıkmaktan, hayır işlerine koşmaktan vesaire. Yani Allah yolundan uzaklaştırmak için sizinle mücadele edenler var. Ha bunlara ne yapacaksın? وَالْيَعْفُوا Ben وَالْتَعْفُوا وَالْتَعْفُوا وَالْتَعْفُوا Eğer bunları, ailenizden olan bu kimseleri, bu hususta size engel olanları bağışlar, affeder, yüz çevirirseniz Allah hafırdır, rahimdir. Bağışlamak gerekiyor. Bir takım şeylere engel olabilirler. Ama onlara nasihat etmek gerekiyor. Onlara o hususta eğer özellikle de farz olan bir şey söz konusuysa asla itaat etmemek gerekiyor. Onlara nasihat etmek gerekiyor. Ve bağışlamak gerekiyor. Evet. Yumuşaklığın fazileti. Yumuşaklığın fazileti. Yumuşak davranma. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, ey Ayşe Allah rıfkı sever, yani yumuşaklığı nazikliği sever. Ve kabalığa, sertliğe ve bunun dışındaki şeylere vermediği şeyi yumuşaklığa vermiştir. Yani Tabii insan fıtratı farklıdır. Bazı insanlar serttir. Bazı insanlar yumuşaktır. Bazı insanlar muhtedil. Aleyhissalâtu vesselâm اِنَّ النَّاسَ وَالنَّاسُ İnsanlar madenler gibidir diyor. Yani derece derece farklı farklı e, kimisi <gülüyor> kıymet bakımından elmas gibi, kimisi de kömür. Allah Azze ve Celle, <gülüyor> O kıymetli madenlerden eylesin bizi. Ancak sert olan, sert tabiatlı olan insan da yeri geldiği zaman yumuşak olmasını bilmeli. Bu kendisi için, ailesi için, çocukları ve etrafı için, eşi dostu için gerekli olan bir şey. Gerektiği yerde yumuşak mi Yumuşak olan insana zaten bir lafımız yok. Yani gerektiği yerde yumuşaklığı göstermek gerekiyor. E peki bunun karşılığında sertlik gösterilmeyecek mi? Evet, gerektiği yerde de sert olabilmeli. Yani bunu bir dengede tutabilmeli. Ne zaman? Özellikle Ali İsrailoğlunun sert olduğu yerler. Ali İsrailoğlunun kızdığı yer, Allah'ın hududlarının çiğnendiği yerler. Ama buradan seni dikkat çekilmek istenen rifk yani yumuşaklık. Demek ki yumuşak olan yumuşak tabiyatta olan kimselere Allah Azze ve Celle bir iyilik veriyor. Onlara bir ihsanda bulunuyor. Başka e, kimselere vermediği bir takım özellikleri veriyor. Ayşe radıyallahu anh bir başka hadisi. Diyor ki, yumuşaklık bir şeyde bulunursa o şeyi veya bir insanda bulunursa o insanı süsler diyor. Ama yumuşaklık bir insandan alınırsa samimiyet naziklik o zaman da o şey bozulur değişebiliyor. Hayanın faziletine gelince hayal biliyorsunuz utanmak çekinmek. Abû Hureyra radıyallahu Allah'tan gelen bir hadiste diyor ki Ali sünnetiyle malumunuz bir hadis biliyorsunuz. İman yetmiş küsur şubedir. En tepesinde ne var? La ilahe illallah. Yani tevhid. Önce kişinin iman etmesi gerekiyor. En altında ne var? Yoldan geçerken insanlara eza ve cefa veren şeyleri yoldan kaldırmak, gidermek Çoğumuzun yapmadığı. Yoldan geçerken insana çöp bile, yani bir çöp bile bazen rahatsızlık veriyor. Sana bir e, kağıt parçası bile bazen rahatsızlık verir. Hele hele şu kış günlerinde çok affedersin, tükürükler, şunlar bunlar, yere atılan her türlü çöpler yoldan geçerken insan hep rahatsızlıklar. Bunları almak insan için bir sevap. Müslüman için bir sevap. Ve imanın göstergesi. İmandandır. Aleyhissalatü Vesselam'ın hadisinin devamında وَالْحَيَاءُ شُوْبَةٌ iman الْإِيمَانِ da İmandan bir şubedir diyor. Utanma duygusu. Allah Azze ve Celle insana utanma duygusu veriyor. Bunu ta nerede veriyor biliyor musunuz? Atamız olan Adem Aleyhisselam ve Havva Anamız cennetteyken o ağaçtan, yasaklanılan ağaçtan yediği zaman üzerlerine cennet yapraklarını örtmeye başlıyorlar. وَتَفِقَ يَخْصِبَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Cennet akbarlarından üzerlerini örtmeye başladı. Neden? Ayıp yerleri kendilerine açıldığı için. İnsan bir davranışı yapmama üzere haya eder. İnsan avret yerini açmama üzere haya eder. İnsan bir kelime konuşmama üzere haya eder. Utanır. Bunların hepsi haya'dandır. Haya ise imandandır. Diyor ki hadisleri özetlem. Sahihül camide gelen İmam Süyût'un, Şeyh al rahmetullah rahmetullahü ala sahiplemiş Diyor ki, innel haya imana parana. İman ve haya birbirinin kardeşidir, birbirine yakındır rafa raf Eğer onlardan biri kalkarsa diğeri, diğeri de kalkar. İman ve haya birbirinin arkadaşı, birbirinin yoldaşı. İman ol, yani iman gittiği zaman haya da gidiyor. Bakıyoruz. Hayasız insanlara imanı yani imansız demesek bile iman çok saygın. Hayasız insanlar böyle Allah azze ve celle hayalı olmayı nasip sebebi. Haya bittiği zaman her türlü kötülük başlıyor. Utanma duygusu bittiği zaman yani insan İnsanlardan utandığı zaman, çekindiği zaman birçok kötülükleri yapmak, nefsinin taşkınlığına sahip olup evde kaldığı zaman, yalnız başına kaldığı zaman, belki de o insanların içinde yapmadığı şey yapar. Ama bunu dışarıda yapmak, bunu insanların önünde yapmak, o insanların da o kötülüğe, o şerre sebep olmasını sağladığı için kişi İkinci bir günahı elde edin. Allah korusun. Bu hususta bir başka hadis diyor ki Aleyhissalatü Vesselam insanların peygamberliğin sözlerinden kelamından idrak ettikleri elde ettikleri şeylerden biri de utanmadığın müddetçe dilediğini yap. Şimdi insan da utanma duygusu olacak. Bu utanma duygusu olan, çekinme duygusu olan insanlar için geçerli. Ar damarı, utanma duygusu çatlamış, haya duygusu kendisinden çekilip alınmışsa, bu insan, insanlardan utanmaz. İstediği şeyi de yapar. Kast edilen bu değil. Utanma duygusu olan kimse. Yani iman olan, Allahu Ekber, kendisinde iman olan kimse. O korkacaktır, çekinecektir. Allah'tan korkacaktır. Allah, hani derler ya, Allah'tan korkmuyorsa bile kuldan utansın diye. İnsanlar <gülüyor> kuldan da utanmıyorsa onda iman yok denecek kadar lazım. İman ehli sünnet vel cemaate göre taatlerle artar. <gülüyor> وَزَادَهُمْ اِيمَانًا قَالُوا حَسْبُنَ ve nimel الْوَك۪يلُ Onların imanı artırdı, Dediler ki: hasbunallah, Allah, Allah bize yeter. Ve ne güzel vekil. Yani müminlere bir haber geldiği zaman onların imanları artıyor. Ve mezardehum ile imanı ve teslima yine bir başka haberin neticesinde onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırıyor. Demek ki iman artıyor. İman itaatlerle artıyor. İman faziletli amellerle artıyor. İman salih amelleri işleyerek artıyor. İman arttıkça haya da o derece yükseliyor. İman arttıkça haya da o derece güçleniyor insanda. Ve utanıyor, çekiniyor. Ya şuna bak. Müslüman adamın yapacağı iş mi derler adamı. Ondan çekinir. Müslüman bir kimsenin sıfatı olan bir insanın, derlilerden daha farklı davranması gerekiyor. Nefsini kontrol etmesi gerekiyor. Evet. Gerektiğinde susmanın ve dili korumanın, dili korumanın fazileti. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste. Men kâne yu'minu billahi vel yâmin ahir. Kim Allah'a ve ahiret ahiretkümle iman ediyorsa, fel yagul hayran ev li Ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Yani insan evet şer konuşur. İnsan Hayrın dışında boş şeyleri de konuşur. Ama yeri geldiği zaman, insan nefsine sahip olduğu zaman, özellikle bazı konumlarda hayır konuşacak. Konuşamıyorsa susayacak. Ah bunu bir yapabilsek. Allah Azze ve Dil var ya dil, insanın en büyük husubeti. İnsanın iki dudağın arası ve beli. Çok önemli. Bu ikisine sahip olmak gerekiyor. ve vesselâm, Muaz bin Cebele diyor. Bana e, şunları şunları öğret dediğinde, Muaz bin Cebele, işte Allah'a iman edersin, ona hiçbir şey, şık koşmazsın, namazı kılarsın, orucu tutarsın, zekatı verirsin vesaire. Ondan sonra oruç bir koru, e, korunaktır, seni korur. Ondan sonra sana diyor, işin başını söyleyeyim mi? Hadisi şöyle özetleyerek söylüyorum. İşin başı İslam'dır. Direği ise namazdır. Onun zirve tepesi, en tepesi Allah yolunda cihattır. Bunlar hepsine sahip olabilmen için diyor, dilini tutuyor, şöyle. Bunu diyor, buna sahip olacağız. Diline sahip olacağız. Bunları elde edebilmek için bu dile sahip olacağız. Yani bunun yolu dilden geçiyor. Veya benzeri ifadeler. E, sahabe Muaz bin Cebel insanlar diyor yani dilleriyle kazandıkları şeylerden dolayı sorumlu tutulurlar mı? Onlar ceza görürler mi? dediğinde aleyhissalatü vesselam annen seni kaybetsin diyor. Allah hayrini versin muayesinde. Ya neden dolayı insanlar yüzüstü cehenneme atılırlar? Dillerinden dolayı. Dil çok önemli. Dile sahip çıkmak gerekiyor Hani şimdi biz kaydediyoruz ya şu konuştuğumuz şeyler. Vallahi her şey kaydediliyor. Kiramen katibin. Her konuştuğumuz şey kaydediliyor. Her söylediğiniz şey yani bizim karşımıza çıkacak. Noktası bir günler kadar. Ne konuştuğumuzda çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Eğer insan kalbinden geçirir konuşmazsa kötü şeyleri sorumluluk yok zaten. Sorumluluk yok. Ama konuştuğu anda diline döktüğü anda ki konuşmak dilin amelidir. İman iman dil ile ikrar, kalbi ile tasdik, ameller ile ama amel, şey uzunlar ile amel etmekle gerçekleşir. Dilin ameli konuşmaktır. Allah Azze ve Celle dillerimize sahip olmayı nasip etsin. Bir başka hadiste Diyor ki sahabeler hangi İslam daha hayırlıdır, daha eftaldır dediğinde daha doğrusu İslam'da hangi şey eftaldır dediğinde dediğinde sorduklarında diyor ki aleyhisselatü vesselam min nisanihi ve Müslüman kimsenin elinden Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden emin olduğu kimsenin yani bir insan diliyle zarar veriyorsa, yaralıyorsa o kimse emin değildir. O kimse şerli bir insan, devamlı yaralıyorsa dile sahip çıkmak lazım. Dilin yarası bazen, bazen hançer yarasından daha derindir. Allah o yarayla bizi, hiçbir kardeşimizi yaralamayı nasip etmesin. Öyle bir yara aştırmasın inşallah ne kendimizde ne de başkasında Allah'ın emirleri üzere istikametin fazileti Allah Azze ve Celle Fusület Suresi 30 ve 32. ayet-i kerimelerde <ulan> İnnel <II> <'ceden> lezine kâlu rabbuna allâh <AKS> fümme aleyhim el muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır diyenler sonra da dost doğru olanlar yani Allah'ın emirlerini yerine getirenler Teteniz zel aleihimil melekler, melekler onların üzerine iner. Ela taqawfu, vela tahtsanu ve korkmayın, üzülmeyin ve müjdelenin, sevinin. Bil cennet iletebun tutun, vaad alındığınız cennetle. Nâhnu fil hayatü dünyâ ve fil biz sizin hem dünyada hem de ahirette sizin dostlarınız. Vâla kum enfusukum. Varakun fi haamatad sizin nefislerinizin, canlarınızın çektiği her şey sizin için vardır. O cennette vardır. Varakun fi haamatad daun Allah size ne kadar vaat ettiyse onların hepsi sizin için. Nuzulen min gafurur rahim. Bu çok bağışlayan, rahmet sahibi olan Allah'tan bir ziyafettir Ve bu kimin elde edeceği istikamet üzere olan kimselerin istikamet ve istikrar kardeşlerim. Buraya dikkat edelim. İstikrar sahip olmak. Gerekiyor. Zikzak çizmemek gerekiyor. Ha, tabii insanda bazen bazı şeyler azalır bazen Salih Salihameller bazen e, zirve yapar. Özellikle Ramazan'da mesela. Çünkü o zaman şeytanlar bağlanır. Çünkü o zaman Allah'ın yardımı söz konusu. Bazen de düşer. Ama bu gereğinden fazla olursa bu zıksa, bu grafik haddi aşarsa, yani o maksimum rakamları aşarsa, o zaman kişi Allah konusun elde ettiği amelleri silebilir Bu da küfre düşmesiyle, şirke düşmesiyle bu. İstikamet ve istikrar çok önemli. Mümkün mertebe istikrarı sürdürmek lazım. Yani bu istikrara daralet eden şu hadistir. Aleyhisselatü Vesselam, Ahabbil a'mal ve Muha. Amellerin en faziletlisi az da olsa Allah'a en sevgili olan az da olsa devamlı olanıdır diyor. İstikrar çok önemli. Belli bir seviyede gitmek gerekiyor. <gülüyor> belli bir hedef. Yani ne kadar işte güçte çalışırsak çalışalım. Ne kadar ağır işte olursak olalım bir hedefimiz olsun. Bir gideceğimiz yer olsun. İstikamet belli olsun. İstikrar belli olsun. Bir, bir takım şeyleri zaten standarta oturtmazsak iş çevirinden çıkar tren, rayından çıkar ondan sonra da bir daha oraya girme azalına korur. Allah azze ve celle istikametimizi ve istikrarımızı bozmasın. insan istikrarla az yaptığı şeylere devam etmekle çok şey elde edilir sonuçta bir bakarsın ki dağ gibi bir takım şeyler elde ediyor. ya bu dünyalık şeyler içinde geçiyor ahiretlik şeyler içinde istikrar, kana, devamlılık esas esastır. Sufyan bin Abdullah Es-Sagafiyya radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste. Değil mi? Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana İslam'da bir söz söyle ki ben senden sonra hiç kimseyi neden? Hiç kimseden onu sormayayım. Yani öyle faziletli bir şey söyle ki bir, daha bir, bir başka kimselerini istemeyin, sormayın. Kul اَعْمَنْتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِينَ De ki Allah'a iman ettim de sonra dost doğru oluyor Sonra dost doğru. İstikamet üzere. sırat müstakim üzere olur. Allah'a iman et, dost doğru. Yani <gülüyor> Allah'ın emirlerini yerine getir. İtaatlere devam et. Yani. Takvanın fazileti. <gülüyor> Numan ibn Beşir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste diyor ki Ali'sraç şey ve selamı üstitim şöyle diyor. İn el halale beyyün ve in el harame beyyün ve beynehuma müştebihatun. La ya'lemuhunne kethiru min ennas. Helal bellidir, haram bellidir. Ve bunun arasında bir takım bilinmeyen şeyler, karışık gelen şeyler vardır ki insanların çoğu bunu bilmez diyor. Femenet tabe her kim şüpheli şeylerden bilinmeyen şeylerden sakınırsa istebara li dinihi ve dinini ve ırzını korumuştur. Subhanallah şuraya bak. Ya işte bu şüpheli geliyor. Yani demek ki yapabiliriz kesinlik yok. Hayır öyle değil. Şüpheli geliyorsa sakınacak insan. Takvan sahibi olacak. Evet. İslam açıktır. İslam e, <gülüyor> helali, haramı belirlemiştir. Ama bu bazı kimselere göre, bazı hocalara göre, bazı alimlere göre şüpheli olabiliyor. Ama bir başka yerde, bir başka beldede, bir başka insanların içerisinde bu bazı insanlara, bazı alimlere, fazilet sahibi bazı insanlara malumdur. İnsanların çoğuna karışık gelen, şüpheli geleniz bir takım mevzular mutlaka birilerine açıktır. Ama onun kim olduğunu bilmeyiz Arayıp soracaksın. Birilerine açıktır. Çünkü innel helale beynun ve innel harame beynun. Haram da bellidir, helam, helal da bellidir. Bu mutlaka bir yerde biliniyordu. Bu mutlaka birilerinin indinde malumdur, delilleriyle hem de. Ama biz ona ulaşamıyorsak, o marif olan şey ulaşamıyorsak, ne yapmamız gerekiyor? O şüpheli şeylerden sakınmak gerekiyor. Ona karşı takvalı davranmak gerekiyor. Sakınmak. Takvanın nasıl sakınmak? Geri durmak. Korkmak. Korkmak. O, neticede neticede insan ırzını ve dinini korumuş oluyor. Allah oku. Ve men veqâ fî haram. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşer diyor. Şüpheli şeylerin içerisine düşer bir insan. Belki ilk birkaçında haram olmasa da sonra devamlı bunu işlediği için harama düşecek. Aleyhissalâtu vesselâm'ın sözü doğru bir söz. Es-sâdıkul mes Ne gibi? Kerrâ'yey yar'a havlel-hîmâ. Sanki bu insan diyor böyle bir korulun etrafında otlatan çoban gibidir. Yûşekü ve yer-ta'atîhîn. Yakında diyor o koruluktan haram olan yani kendisine yasak olan Hayvanlarını otlatmaması gereken yerden yakında otlatabilir. Ela ve inne kulli melikin hima. Her sultanın, her idarecinin bir koruluğu var. Yani bir yasak bölgesi var. Ela ve himallah Dikkat edin ki Allah'ın korulu ise onun yasakları haramlarıdır. Ela ve inne fil cesedi mudga. Dikkat edin, cesette dedemde bir parçacık et vardı. İza salahı cesedi kulluhu eğer o düzgün olursa bedenin tamamı düzgün olur. وَاِنْ فَسَدَ الْفَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Eğer o bozulursa bedenin tamamı bozulur. اَلَا وَحِيَ kalp Dikkat edin ki o kalptır diyor. Zaten bu şüpheli şeylere düşme olayı kalbin bozulmasıyla yakından alakalı. Kalp bozulursa, kalp fesade uğrarsa insan devamlı şüpheli şeylere düşecek. Uzunlarıyla devamlı şüpheli şeylerin peşinde olacağım Ondan sonra da haramın içerisine düşecek. Allah Azze ve Celle bilmediklerimizi sorup öğrenmeyi, öğrenemediğimiz şeylerden de sakınmayı nasip etsin, Şüpheli şeylerden. <gülüyor> Na ee, i̇hsanın fazileti. Mursalat Suresi 41-44'te Allah Azze ve Celle <gülüyor> innel muttakineti ve uyum muhakkak ki takva sahibi kimseler gölgeler ve pınarlar içerisinde bildiğin. Ve febaki hem mim ma yeştehum. Canlarının çektiği istedikleri meyveler vardır onlar için. Kulun vaşrabu haniyem bi Yi'n için. Afiyet olsun. Bir ma yapmış olduğunuz şeylere karşılık. Yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle size afiyet olsun. İnne kezayke neczil muhsinin. İşte biz iyilik edenleri, ihsanda bulunanları böyle mükafatlandırır diyor. İyilik eden, muhsin kimselerin mükafatı bu. Bir başka ayet, Bakara suresi. Esleme ve ve huve Bilakis, kim yüzüne Allah'a teslim ederse ve huve muhsinun, muhsin olduğu halde, iyilik yaptığı halde. فَلَهُ اَجْرُهُنْ Rabbi. Onun ecri Rabbisi katındadır. وَلَا خَفْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Onlar üzülmeyecek, onlara da korku yoktur. وَاحْزِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْزِنِينَ İyilik edin, ihsanda bulunun, muhakkak Allah ihsanda bulunan kimselere severdir. Allah için sevmenin fazileti, Enes radıyallahu anh'da rivayet edilen bir hadiste, kimde üç şey bulunursa o imanın tadına almıştır. İmanın tadına varmıştır. Yani insanda, bazen şöyle düşünün, Hayatın tadını alamaz, yediğin işin, şeyin tadını alamaz, yaşadığının tadını alamaz, işin tadını alamaz. İnsanın ağzı bozulduğu zaman, insanın afiyeti bozulduğu zaman hiçbir şeyin tadını alamaz. İnsan dininin tadını almak istiyorsa, dinini öğrenmesi gerekiyor. İlim elde etmesi gerekiyor. Dininin tadına varmak istiyorsa, ilim öğrenmek gerekiyor. Peşine düşecek, bırakmayacak. Diyor ki aleyhissalatü yani, kimde şu üç şey varsa iman tadını almıştır. Allah ve Resulü kendisine başka şeylerden daha sevimli gelirse, kardeşini Allah için, sadece Allah için severse ve küfre düşmek, küfre geri dönmek, kendisine ateşe atılacakmış gibi, olursa, bana atış, atılmaktan koktuğu gibi küfre düşmekten de korkarsa bu kimse imanın tadını almıştır. Evet, bu üç şeyin içerisinde birçok şey tabi ki e, bulunuyor. Bunun içerisinde birçok şey giriyor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam e, Allah ve Resulü kendisine başka şeylerden sevme gelecek. Yani Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şeyler, nehyettiği şeyler yerine gelecek. O zaman imanı tadını alın. Allah Azze ve Celle bu değerli imanın, İslam'ın tadını almayı bize nasip etsin. Tadını alarak, tadını çıkartarak yaşamayı nasip etsin. Yani insan imanından, yaptığı salih amellerden böbürlenmeden, büyüklenmeden, onu büyütmeden gözünde tadını alarak, tadını çıkartarak yapması gerekiyor. O zaman olur işte. O zaman bir şeyler yerleşir. O zaman sıkıntılara atarsın. Elhamdülillah. Bugün Kur'an okuyorum. Elhamdülillah. Bugün namazımı kılıyorum. Şu sabah namazını cemaatle kıldım. Ondan sonra <gülüyor> Elhamdülillah bugün şunu öğrendim. Şeklinde bir takım şeyden tadını almak, tadını çıkartmaya bakmak gerekiyor. Bir daha bugünler dönmeyecek. Her geçen gün adım adım yaklaşıyor. Adım adım ölüme doğru yaklaşıyorum. Kimimizinki yakın, kimimizinki uzak. Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki sahabelerine bugün diyor burada olanlardan burada olan kimseler 100 sene sonra yaşamayacak. Yüz sene sonra kimse bulamayacaksınız. Gerçekten de Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği bir mucize, hadisleri öyle. Sahi hadisler. Yüz sene sonra ashab-ı hiç kimse kaldı o, o dönemde yaşayanlardan tabii. Hiçbir kimse kalmadı. Yani en fazla yüz senerek belki ömrümüz var. Varsa o da. Her an yaklaşıyoruz. Tadını çıkartmaya bakmak lazım. Bu dinin tadını çıkartmak lazım. O da ancak ilim öğrenmek ve hayata geçirmek. Severek, isteyerek, gönülden gelerek yapmak gerekiyor. Allah Azze ve Celle o tadını nasip etsin. Kalplerimizi bu hususta genişletsin, tarahlatsın. Ebu Hureyre'den gelen bir başka hadis. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle şöyle der. Hani benim celalim için birbirini sevenler, benim büyüklüğüm için, yüceliğim için beni birbirini seven kimseler nerede? O gün ben onları kendi gölgemle gölgelendiririm diyor. Hiçbir şeyin gölgesi olmadığı bir günde, günde kendi gölgemle gölge, gölgelendireceğim diyor. Onları serinleteceğim diyor. Sübhanallah. Allah için birbirini sevmek, Allah için birbirini ziyaret etmek, Allah için birbirinin sıkıntısına katlanma. Allah bu hasletleri, bu güzel ahlakı bize nasip etsin. Evet, Allah korkusundan ağlamanın fazileti. Maide Suresi 83-85'te Ve izah samim ma'unzule iler rasul, tera'ayyunahum tafidu dam. Allah'ın رسولuna indirilen şeyi işittikleri zaman onlar gözlerinden gözlerinden yaş akıtıldı. Onların gözleri den yaş iner. Mimma <gülüyor> hak. Haktan, haktan gerçek olan yani Allah'ın dininden bildikleri şeyden dolayı. Yaquluna Rabbena <gülüyor> amennâ denler ki Ey Rabbimiz iman ettik. Tektobna <gülüyor> mu'ashahidin. Bizi şahitlerle beraber yaz. Şahit olan kimselerle beraber yaz iman ettik. Ve <gülüyor> malena وَمَا أَلَنَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتَمَوَّى يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ bize ne oluyor da biz Allah'a iman etmeyelim haktan gelen şeye iman etmeyelim ki ve netme ve rabbuna salihin biz ümit ediyoruz ki Rabbimiz bizi salih kullarla beraber girdirecektir salih kamlerle beraber ...cennetine girdirecektir. Cenneti kastet ediyor. فَاَطَابَهُمُ اللّٰهِ بِمَا Allah söylemiş oldukları şeylere karşı... cennetin tecimin tahdihel enhar, ...altlarından ırmaklar akan cennetlerle onları... ...mukafatlandırdı. خَالِد۪ينَ fiha İçerisinde devamlı kalacakları... ...ve ذَلِكَ جَزَاءُمُ الْمُحْسِن۪ينَ Bu muhsinlerin karşılığıdır. Mukafatıdır. İşte bu kimseler... ...özellikle ehli kitaptan bahsediyor... Ehli kitabın iman edenlerden yalnız. Abdullah i̇bn Selam ve emsali kimselerden. Yani onlar biraz da işi bildikleri için önceki kitaplardan bir şey işittikleri zaman Allah'ın kelamında gerçekten bakıyoruz. Subhanallah bu bir vakıya. Hepiniz görmüşsünüzdür. Televizyonda hatta buraya geldiler. Biz kendimiz bizzatihi görüştük, karşılaştık. Ehli kitaptan, Yahudilerden, Hristiyanlardan iman edenler bizden çok daha fazla dine sarılıp Bizden çok daha fazla takvalı, bizden daha çok daha fazla salih haberi istiyor. Çünkü biz hemen önümüzde bu Anadan babadan bu dini miras aldık. Bu bir fazilet evet. Bu bir Allah'ın lütfu ama kıymetini bilmiyor. Onlar, onlar sonradan elde ettikleri için belki de kazına kazına böyle elde ettikleri için o kadar değerli ki onlar için. O kadar güzel ameller sadir oluyor oluyot onlarda. O kadar kısa mesafede şey kısa zamanda mesafe alıyorlar. O kadar çok şey öğrenip hayata geçiriyorlar ki subhanallah. Az yaşı yaşıyorlar belki de. Az bir ömrü, ömürleri İslam'la geçiyor ama çok şey yapıyor. Çok değerli geçiyor. Mesela bu e bir kitap var. Cennete otosu diyor. Ve evet. benzeri kitaplar var onu bir okuyun ya Sübhanallah yani e, onlar okuduğu zaman insan onların hayatlarını dinlediği zaman ne kadar büyük bir nimet üzere olduğunu insan anlıyor evet. Enes bin Marik radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste bir gün e, aleyhissalâtu vesselâm sahabelerinden aleyhissalâtu vesselâm'a bir şey ulaşıyor aleyhissalâtu vesselâm da o hususta buna bina edip hutbe irade diyor, hutbeye çıkıyor. Diyor ki bana diyor cennet ve cehennem arz olundu. Ben diyor bugünkü kadar hayır veşerden, hayır veşer olan şeyden bugün yani bugün gördüğüm gibi görmedim diyor. Eğer diyor benim, eğer sizler benim bildiğimi bilseydiniz, çok çok ağlar ve az gülerdiniz. Yahut da az güler çok ağlardınız. Diyor. Aleyhisselatu vesselam. Allah'ın elçisi olmasan sabihile. Birçok şeyden birçok şeyi kendisine bildirilmiş. Mesela Miraç'ta cennet ve cehennem oradaki insanların hali gösteriliyor. Artı bunun dışında bilmediğimiz şeyleri biliyor. Eğer diyor benim bildiklerimizi, bildiklerimi bilseydiniz çok çok ağlardınız diyor. Sübhanallah. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı o kadar sıkıntılanıyor ki o gün öyle bir onlara ağır geliyor ki hepsi de böyle başlarını öne eğiyorlar ve elbiselerin içerisinde inlemeye başlıyorlar. Ağlamadan dolayı. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Yani Allah için ağlamak Salih bir amel biliyor musunuz? Allah için ağlayabilmek ama kimsenin olmadığı bir yerde özellikle sırf Allah için, Allah korkusundan dolayı ağlama Salih bir amel kardeşlerim. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki a.s. İki göze, iki göze diyor ateş dokunmayacaktı Allah için ağlayan, Allah için Allah yolunda Nöbet tutan, bekçilik yapan gibi. Allahu Akbar. Biz Allah için tefekkür etmeye, Allah için ağlamaya bir zaman bulabiliyor muyuz? <gülüyor> Bakıyorsunuz yok öyle bir zaman yok. Öyle bir zaman Bunu Belki de 3 dakikalık, 2 dakikalık bir zaman. Ama insana neler kazandıracak? İnsanın gözünü, insanın bedenini ateşten koruyacak. Allah için ağlamak gerekiyor. Allah Azze ve Celle için Allah korkusundan dolayı titremek gerekiyor. Kalbin yumuşamasını istiyorsak, kalbin kalbin böyle Allah'ın ayetlerine, Allah Azze ve Celle'nin azametine, onun büyüklüğüne karşı küçülmesini. Ve harekete geçmesini istiyorsak ağlamak gerekiyor. Allah için ağlayabilmek lazım. La ilahe illallah. Öyle, öyle salih insanlar geçmiştir ki onların ağlamaları, gece ağlamaları hanımlarıyla beraber aynı yastıkta oldukları halde fark edememiştir hanımları. Göz yaşları yastığı ıslattığı halde fark edememiştir. Bunlar Allah dostu kimseler. Allah için ağlayabilen insanlar. Subhanallah. Evet. Güzel hitapta bulunmanın ve güler yüzlü davranmanın, yüzü açık, benizi açık olmanın fazileti, asık suratlı olmamanın fazileti, Allah Azze ve Celle فَدِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Sen Allah'tan bir rahmet, bir acıma, bağışlama, rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Yani aleyhissalâtu vesselâm'a hitap ediyor. Etrafındaki kimselere. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلْيِدَ الْغَلْبِ Eğer sen katı kalpli, sert, kaba birisi olsaydın, لَنْفَدُّ مِنْ حَلُّكُ Etrafından dağılıp gidelirler. Katı kal Kalbi katı, kaba, sert olmak insanların etraftan dağılmasına sebep olur. Ali Sırati böyle yapmadı. Ali Sırati vesala yumuşak davrandı. Abi Abu hadisinde ise Ali Sırati buyuruyor ki hiçbir marufu iyiliği küçük görme diyor, hakir görme. Bu ne ki? Ve ki kardeşine karşı bir güler yüzlü davranma. Ona açık benizli davranmayı dahi küçük görme. Bu bir iyiliktir diyor. Bir başka hadiste Müslüman'ın Müslüman'a gülümsemesi bir sadaka derdi diyor. Yani sen gülümsediğin zaman şöyle yüzünü açtığın zaman sadaka vermiş oluyorsun. Ya. İyilik yapmış oluyorsun. Marufta bulunmuş oluyorsun. Bundan daha kolay bir şey var. Ama bazen yüzler açılmıyor işte. Bazen yüzler asık kalıyor. Hatırlamak lazım. İnsan hatırlayacak. Bu sadakayı hatırlarsa, inşallah yüz açılır ve o sadakayı o sevabı elde eder. Dünyaya karşı zühd sahibi olma. Yani dünyaya önem verme. Allah Azze ve Cen ankabu suresinde bema hadihi bema hadihi hayat dünya illa lehm ve laib. Dünya hayatı, bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlence devrediyor. Ve dar daral ahireh lehiyel hayvan. Muhakkak ki ahiret yurdu ise asıl yaşam yeridir. haywan. hayvan. Lehkani alemin. Keşke bilmiş sana Bir başka ayet kelimede. İ'lemû ennemel hayâtu dünya la'ibun ve lehvun Biliniz ki dünya hayatı oyun, eğlence ve süslenme. Vetefekurun benekum vetefa vetefekurun benekum vetekaturun fil emvar ve evlad. Birbirinize karşı bir övünme mallarda ve ço çocuklarda bir mallarda ve ço çocuklarda bir artırımdır, fazlalıktır diyor. Dünya hayatı bundan ibaret. El dünya melunetin ve ma fiha ayetül Dünya ve içerisindekiler melun'dur. Değer vermemek gerekir. İlla illa ma ma ma Allah'ın dostları Allah'ı zikretmek ev alimen veya müteallimen bilim talebeden olmak yahut da ilim öğreten olmak bunlar müstesna dünya ve içerisindekiler hepsi mel'undur Allah'ın dostları Allah'ı zikretmek Allah için ilim talep etmek Allah için bir şeyler öğretmek Ayşe validemiz diyor ki, Medine'ye diyor, Medine'ye geldiğimizden beri diyor, Muhammed'in ailesi Medine'ye geldiğinden beri üç gün peş peşe buğday yemeğiyle karnı doymamış diyor. Allah'a şuna bak. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın zühdüne bak. Dünyadan ayrılmasına bak. Ve bizim şu, şu anda önümüzdeki nimetleri bir düşünün. Sabah, öğle, akşam, ikindi, yatsı, yatarken her an mutfakta, çarşıda, pazarda, her yerde gördüğümüz nimetler hepsini alabilecek konumdayız. Az çok. Birisi belki bir tane alabiliyor ama bir başka birisi on tane alabiliyor. Hepsine az çok en fakirimizde, en zenginimizde o tür şeylerden tadabiliyoruz. İstisnai durumlar hariç. Allahu akbar. Allahu akbar. Aleyhissalatü vesselam üç gün peş peşe ehliyle beraber Buğday yemeğinden doymamış karne. Şu hale bak neyimiz eksik ya. Her şeyimiz var ya. Allah hamd olsun. Allah Allah'a hamdü olsun. Ama insan doyumsuz. Devamlı istiyor. Biraz insan bakması lazım. Elde ettiği nimetler, gözünün önündeki nimetlere bakması gerekiyor. Öyle yerler var ki vallahi siz biliyorsunuz bunu. Benden daha iyi biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Afrika'da şurada burada. Müslümanların hali, insanların hali içler acısı. Bizim en fakirimiz onların yanında zengin. Bizim en fakirimiz onların yanında zengin, gani. Durum bundan ibaret. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah bizi ıslah etsin. Allah nimetlerimizi elimizden almasın. Almaması için şükrü eda etmek gerekiyor. Hakkını vermek gerekiyor. Israf etmemek gerekiyor. Haddi aşmamak gerekiyor. Belalara sabırla ilgili bir önemli hadiste daha var. Onu da vermek istiyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste mümin kendisinde, nefsinde ve çocuklarında belaya uğramaya devam eder. Ta ki kendisinde hiçbir günah kalmayınca. Kardeşlerim, hepimizin ya eşi, ya kendi nefsi, ya çocukları ya da bakmak mükellef olduğu herhangi birisi hasta. Herhangi birisi Hasta. Başına bir musibet var. Bir bela var. Mutlaka hepimizde bir sıkıntı var. İstisnansız herkeste var. Uzaklığı farklı olamıyor. Bazısına göre çok yakın, bazısına göre biraz uzak. Ama herkeste bir sıkıntı var. Herkeste bir hastalık var. Herkeste bir musibet var. Buna sabretmek gerekiyor. Sabredersen insan Rabbisiyle karşılaştığı zaman inşallah günahlarından arınmış oluyor. Öyle insanlar biliyoruz ki, öyle iman eden insanlar tanıyoruz ki, başlarına gelen musibetlere çok güzel sabrediyorlar. O sabırların karşılığını alacaklar ve Allah'ı boş kalmayacaklar. Allah Azze ve Celle bizimle onların sabrını artırsın. O sabırları sayesinde, o musibetlere olan göğüs germe, sabırları sayesinde Allah Azze ve Celle onları mükafatlandıracak. İnne Allah'a ma'az sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Onların ecrini kat kat verecekti. Evet. iyi amelleri, salih amelleri artırmak gerekiyor. Bakın Ebu Bekir'in haline. Ebu Hürrem'in veat ettiği bir hadiste aleyhissalatu vesselam diyor ki sizden kim bugün oruçlu sabahladı? Ebu radıyallahu anh başka kimse değil. Hani Ebu Bekir'den giriş yaptık ya. Ebu Bekir'in faziletine dair çok önemli bir hadis. Bakın. Kim bugün oruçlu sabahladı? Ebu Bakır radıyallahu anh ben. Kim bugün bir cenazeyi teşhiy etti, yani peşinden gitti, defnetti, gusülüne katıldı, cenazesine katıldı vesaire. Ebu Bekir radıyallahu anh ben. Peki kim bir miskini, yoksulu, fakiri doyurdu? Ebu Bekir radıyallahu anh ben. Diyor. E kim bir hastayı ziyaret etti? Ebu Bekir radıyallahu anh ben. Hepsinde o. Hepsinde ön planda o. Görüyor musun? Vessabikun, essabikun. Öne geçen kimseleri. Önde olanlar bunlar işte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Çin'de bu ameller toplanırsa, bir araya gelirse, Allahu Akbar. O kimse ancak cennete giremiyor. Salih amelleri artırmak gerekiyor. Bir gün Allah'a hamd olsun, Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun, bu hadisi, hayata geçirelim diyor, talebelerimle birlikte tek tek tek bu hadisi uygulamaya çalıştık. Yani şu an eminim ki o çocukların aklından bu bu hadisin uygulaması çıkmadı. Allah'a hamdü sana Bu Allah'ın bir lütfudur. Bunları peş peşe peş peşe yerine getirmek lazım. Elden geldiği kadar sarih amelleri artırmak gerekiyor. Allah için Tevazu'nun bir iki şey kaldı o da söyleyeyim bitireceğim inşallah Allah için tevazu'nun mütevazı olmanın fazileti. Sadece derul akhira, nijaluhā, nijaluhā liladīne la yurudun uluwan fil ardū walafasada. Şu hadis kerevi nerede geliyor biliyor musunuz? Kasas suresinde karunun kısa anlatılıyor. Karunun bu kendisine mal verilen malın bu bana ilim ilmim sayesinde verildi demesi. Ondan sonra onun yere batırılması neticesinde açın okuyun orayı inşallah. Müthiş bir kıssa. Adam hem ilim sahibi bebürleniyor. ilim sahibi arkasından da mal veriliyor ona. Öyle bir ihtişamla çıkıyor ki kavminin içerisine. Zayıf kimseler diyor ki keşke şu karuna verilen bize de verirse. Allah oklu. Ona imreniyorlar onun ihtişamına, görkemine üzerindeki kıyafetlere zinetine, malına ve mülküne imreniyor. Allah Azze Celle onu yerin dibine batırıyor. Diyor ki tilke darul ahiret ne cealuha lillezine la yuriduna uluven fil alu ve la fesale işte bu ahiret yurdu. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde taşkınlık etmeyen yücelik taslamayan ve fesat çıkartmayan kimseler için yapar. Vel ağabeti lil muttakim. Akıbet muttakilerin dedi. Ahiret yurdu muttakilerin. Yeryüzünde taşkınlık yapmayan, golu çıkartmayan, bebürlenmeyen, tevazu olan, tevazu olan, yani <gülüyor> tevazu sahibi kimseler yeri geldiği zaman Deri geldiği zaman haddini bilen, boynunu büken, Allah için mütevazi olan kimseler için. Bebirlenen bu bana şu özelliğimden dolayı verildi. Bu bana ilmimden dolayı verildi. Bu bana ondan sonra şu iyilik yaptığım için verildi gibi bebirlenmeyen insanlar. Bu insanlar <gülüyor> tevazu sahibi insanlardır. Ebu Hurayra radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste Sa, e, sadaka diyor maldan bir şey eksiltmez. Sadaka maldan bir şey eksiltmez. Bir kul Allah için affederse onun izzeti artar. Onun şerefi artar. Allah için affettiği zaman bakın. Ve bir kimse Allah için tevazu gösterdiği zaman alçak gönüllü olduğu zaman mütevazi davrandığı zaman Allah onu yüceltir diyor. Allah için tevazu gösterir. Allah için alçak gönüllü tevazu sahibi olma Allah Azze ve Celle'nin yükseltmesine, derecesini yükseltmesine katında onu belki de övmesine sebep olur. Allah için yeter ki sen tevazu sahibi ol. Ad Adaletli davranmanın faziletine gelince İn Allah yağmur bil adl ve ihsan ve itae dir qurba ve neha an il fahşai ve'l münker. Muhakkık Allah adaleti adaletli olmayı. Velev ki düşman dahi olsa. Velev ki insanın kim güttüğü bir toplum dahi olsa. İ'dilu o aqrab li't takva. Adaletli olmak o takvaya daha yakın. Allah adaleti, iyilik etmeyi, ihsan. İhsan, hem insanlara iyilik etmek, ihsanın bir manası. Diğer bir manası da Allah'ı görüyormuşçasına, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edin. Sen onu görmesinde de Allah seni görüyor. Ve yakın akrabaya vermek. Ve yenha anil fahşayi vel mukar. Fuhşiyattan ve kötülüklerden. Sakındırır. Ve elbâgî taşkınlıktan da Ya'ezukum la'allekum tezekkerûn. Ya'ezukum size böyle nasihat eder. Umudur ki düşünürsünüz, hatırlarsınız diye. Son bir hadis. Abdullah ibn Amr radıyallahu anh ve rivayet ettiği bir hadiste. İnnel muqsitine inda Allah alâ menâbiri min nûri an yemînirrahmane azze ve jell. Muhakkak ki Adalet sahibi olan kimseler, adaletli davranan kimseler, Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin sağ tarafından nurdan minberler üzerindedir diyor. Onlar nurdan minberler üzerinde kurulmuşlardır. Allah Azze ve Celle bize adaletli, böyle ki yakın akrabamız, eşimiz, çocuğumuz da yoksa, ...konuştuğumuz zaman, davrandığımız zaman... ...adaletli davranmayı nasip etsin. Allah adaletli olanları sever diyor. Adalet bittiği zaman zulüm başlıyor. Adaletin bittiği yerde... ...nerede olursa olsun zulüm başlıyor. İnsan kardeşine, eşine, çocuğuna, ...çocuğun arkabasına başlıyor zulmetmeye. Adaletli davranmadığı zaman. Adaletli davrandığı zaman... ...yani iyi tarafını gördüğü zaman... ...iyilik yönünü düşündüğü zaman... ...o zaman adaletli oluyor ve zulmetmekten geri duruyor. Buna dikkat etmek lazım. Ha da vallahu alem. Subhaneke Allahumma ve bihamdih. Eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve töbü ileyk. E şimdi ne